Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler kitaplığında, Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması, kesinlikle yasaktır. Kamelyalı Kadın Alexander Dumas Fils Oda Yayınları 2. Basım Aralık 1996 Dünya Klasikleri Türkçeye Çeviren Nesin Altunova Okuyan Feyza Keli 1824'te doğan Fransız oyun ve roman yazarı Alexandre fils'in kahramanlarına sevecenlikle yaklaştığı ünlü romanı Kamelyalı Kadın, 1848'de yayınlandığından beri dünya edebiyatının klasik başyapıtlarından biri olmuştur. Parisli, kibar bir fahişinin umutsuz aşk serüveninin anlatıldığı Kamelyalı Kadın, kısa zamanda kavuştuğu ününü tiyatrolaştırılarak, sinemaya uygulanarak,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 Bir düğün ziyareti 1871. Prenses George 1871. Clodion'un eşi 1873. Yabancı kadın 1876. Bağdat Prensesi 1881. Deniz 1885, Franklön 1887. Alexander Dumas, başka yazarlarla da işbirliği yaparak ve takma adlar kullanarak birçok oyun yazdı.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 Bütün bu, bu güzel şeyleri büyük mahallelerin yaldızı tahta kaplamaları altında, başında bir taç, ayaklarının dibinde bir dal tavuklar kalabalığıyla, ipekler ve kadifeler içinde doğmuş gibi rahatlıkla taşıyordu. Böylece davranışı konuşmasına, düşüncesi gülüşüne, giyimi kişiliğine uyuyordu.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 Hem de ne yazık ki her şeyin kaybolduğu bölgelerde yaşamasına karşın daha sakin, daha duru bir bölgede ömrünü geçirdi. Onu üçüncü kez Kuzey Demir Yollarının açılışında Belçika'nın komşusu ve yazgı arkadaşı haline gelen Fransa onuruna düzenlendiği şenliklerde gördüm. Bütün Kuzey Demir Yollarının buluşma yeri olan istasyonda Belçika hükümeti bütün görkemini bir araya getirmişti.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 Dürünen ölçüye boyun eğdiği kadar iç ahengede uyuyordu. Gözleri kavanesinin gözlerinde gönül rahatlığıyla o yumuşak, esnek seminde kuş gibi hafif yere belli belirsiz dokunarak sıçrıyordu. Herkes onun çevresinde kümelendi. Artık genç kanının şahane saçlarına dokunabilmek, hızlı valsin hareketini izlemek, belli belirsiz kokular saçan o ince giysiyi sıyırıp geçmek için bir yarıştır başladı.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 Mademoiselle Pompadour'le Mademoiselle Berry'e iki kadın da beşinci lüğünün gözdeleridir. Zamanı bildiren şu eski zaman saati yine eskisi gibi saat başlarında çalıyordu. Gümüş şandanlarda son gece söyleşisi için hazırlanan mumlar duruyordu. Geniş çiçeklerdeki yedi veren gülleriyle dayanıklı fundalar ölüme karşı direniyorlardı.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 Margaret çok halsizdi ve hekimler ona kaplıcalara gitmesini söylediler. O da Bagners'e gitti. Orada hastalar arasında o dökün kızı da bulunuyordu. O zavallı yalnızca Margaret'in hastalığına değil, üstelik tıp atıp onunkine benzer bir yüze de sahipti. O kadar ki insan onları rahatça iki kız kardeş sanırdı. Yalnız genç düşez, veremin üçüncü evresindeydi.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 ...ve kim olduğunu bile sormadan onu görmek, ölen kızının canlı biçimini onda sevmek izni rica etti. Margaret Bagnères'de oda hizmetçisiyle yalnızdı. Zaten adını lekelemekten de hiçbir korkusu olmadığından dükün bütün isteklerini kabul etti. Bagnères'de Margaret'ı tanıyan kimseler vardı. Bunlar resmen gelip Mademoiselle Gauthier'in gerçek durumunu düke bildirdiler.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 Çünkü zamanında verdiği sözleri yerine getirecek gücü kendinde bulamıyordu. Daha uzun zamanda aldattığı adamın yardımlarını, iyiliklerini kabul etmek istemiyordu. Türk sekiz gün ortalarda görünmedi. Onun elinden ancak bu kadarı gelirdi. Daha fazlası beklenemezdi. 8. gün kendisini evine kabul etmesi için Margrete yalvardı. Onu olduğu gibi kabul edeceğine söz verdi.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 Zavallı yaratıklar, onları sevmek bir hata olabilir ama en azından da onlara acımak boynumuzun borcudur. Gül ışığını ömründe hiç görmemiş olan köre, doğanın seslerini hiç işitmemiş olan sağıra, ruhunu hiçbir zaman dile getiremeyen dil size acıyorsunuz da. Yapay bir namus ve utanma bahanesiyle o gönül körlüğüne, o ruh sağlığına, o vicdan sessizliğine acımak istemiyorsunuz.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 Kitabının ilk sayfası aklıma geliverdi. O kitabı Margaret'e veren kişi benden ne isteyebilirdi? Kapıda bekleyen konuun hemen içeri alınmasını söyledim. İşte o zaman sırtında bir yol gizlisi bulunan sarışın, uzun boylu, soluk denizli genç bir insan belirdi. Üstündekileri birkaç günden beri hiç çıkarmamışa benziyordu. Hatta Paris'e gelince onu hiç dinirse bir fırçalamak zahmetine bile katlanmamış gibiydi.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 Tabii eskisi gibi gözleri yaşararak değil de tatlı, yumuşak bir gülümsemeyle konuşuyordu. Bu da onu ruhsal durumu konusunda bana güvenlik veriyordu. Bir şeye dikkat etmiştim. Mezarlığa son ziyaretinden bu şiddetli hastalığa neden olan görüntüden biri tinsel acının ölçüsü hastalıkla dolmuşa benziyordu. Ve Margaret'in ölümü ona artık tümüyle geçmişin malıymış gibi görünüyordu.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 Tiyatronun sütunlu galerisine küçük bir uşak kadınlara yaklaştı, Margaret ona, ''Arabacıyla İngiliz kahvesinin önünde bizi beklemesini söyle'' dedi. ''Oraya kadar yürüyerek gideceğiz.'' Birkaç dakika sonra, bulvarda rastgele dolaşırken, büyük lokantanın geniş özel odalarından birinin penceresinde Margaret'i gördü. Pervaza dayanmış, bu ketinin kamelyalarının teker teker yapraklarını yoluyordu.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 Hiç kuşkusuz bir bir rastlantıydı ama bu rastlantı beni mutlu etti. O günden sonra Margaret'e sık sık tiyatroda, Şenzelize'de rastladım. Onda hep aynı neşe, bende hep aynı heyecan sürüp gidiyordu. Bu arada 15 on gün onu hiçbir yerde göremedim. Gaston'la birlikte bulunduğum bir sırada Margaret'ten haber alıp almadığını sordum. Arkadaşım da bana, zavallı kızcağız pek hasta diye karşılık verdi...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 Zemin katta sahneye en yakın locaydı ve yapayalnızdı. Size az önce söylediğim gibi çok değişmişti. Artık dudaklarında o ilgisiz, dünyaya metelik vermeyen gülümseyişi yoktu. Acı çekmişti, hala da acı çekiyordu. Nisan ayı gelmiş olmasına karşın o hala kıştaymış gibi giyinmişti. Baştan aşağı kalifelere bürünmüştü.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 Şahane iki atın tırıs gidişiyle az sonra gözden kayboldular. Prudence'un lojasına girdik. Gösteri bitince aşağı inip basit bir kira arabasına bindik. Doğruca Antin Sokağı yedi numaraya gittik. Elin kapısına gelince Puduns bizi yukarı çağırdı. Şapka mağazasını göstermek istiyordu. Orasını biz bilmiyorduk ama kendisi çok övünür görünüyordu. Nasıl bir telaşla kabul ettiğini tahmin edersiniz herhalde.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 Yaşlı erkekler bencildir. Ailesi de durmadan Margaret olan sevgisi için onu çıkışıp duruyor. Kıza hiçbir şey bırakmaması için işte size iki neden. Onu akıl öğretmeye uğraşıyorum. O da bana dök ölürse kondu elde etme olanağını her zaman sahip olduğunu söylüyor. Bir süre sustuktan sonra Proudhon sözlerini sürdürdü.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 Aşt insanı ne kadar iyileştiriyor? Mail atlarından dört yol ağzına, dört yol ağzından mail atlarına bir saat boyunca gittim, geldim. Sonunda uzaktan Margaret'ın arabasını gördüm. Onu tanımadım. Tahmin ettim, sezdim.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 Canı sıkılmış gibi bir hal var mıydı? Hayır, zavallı adamcağız. Bu zavallı adamcağız sözü anlatılması olanaksız bir sesle söylendi. Margaret altı bin frangı aldı. Tam zamanında yetişti bu dedi. Prudenceciğim, paraya gereksiniminiz var mı? Yavrucuğum biliyorsunuz ki iki gün sonra ayın on beşi. Üç dört yüz frank ödünç verebilirsiniz bana. Bir bir hizmette de bulunmuş olursunuz.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 Fusladanan bu öğütler saf, temiz olduğu oranda yakıp kavurucudur. Fenerini verir. Fusladanan bu öğütler saf, temiz olduğu oranda yakıp kavurucudur. Fenerini verir. Altınçı ayrım. Genç kız iyiye inandığı oranda daha kolaylıkla kendini, sevgiliyle değilse bile sevgiye terk eder. Çünkü güvensizlik duymadığından tümüyle güçsüzdür, savunmasızdır.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 Prudence'ın, Kontun, Margaret'ın kapıda bekleyen arabaya bindiklerini gördükten sonra dönüp giderken müthiş tasalıydım. Bununla birlikte bir çeyrek saat sonra Prudence'ın elindeydim, o da henüz dönmüştü. On üçüncü bölüm Prudence beni görünce, hepsinden bizim kadar hızlı gelmişsiniz dedi. Ben de bilinçsiz bir biçimde, evet dedim, Margaret nerede?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 Margaret'ın kontu kapıya koyamayacağını anlamanız gerek. G nokta nokta kontu uzun zaman onunla yaşadığı, her zaman ona avuç dolusu para verdi, hala da veriyor. Margaret yılda yüz bin franktan fazla para harcar. Bir yüzyum borcu var. Dük ona ne isterse gönderiyor ama, gereksinim duyduğu her şeyi de ondan istemeye her zaman yüzü tutmuyor. Yılda en azından on bin frank getiren kontla bozuşması doğru olmaz.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 Gelin de pencereye gidelim, yerini size bırakmakta gecikmeyecek olan kontun gidişini seyredelim. Frodons pencereyi açtı, yan yana desteklerimizi pervaza dayadık. O tek tük gelip geçenlere bakıyordu, ben düş kuruyordum. Kadının bütün söyledikleri kafamda dayıp duruyordu. Haklı olduğunu kabul etmekten kendimi alamıyordum. Ama Margaret olan gerçek aşkın bu mantığa uymakta zorluk çekiyordu.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 G nokta nokta benden daha talihliydi. Çünkü birkaç dakika sonra geldi, sabahın saat dördünde hala sizdeydi. Size gösterdiğim ocan sıkıcı birkaç saati bağışlayın ve size borçlu olduğum mutlu anları ömrüm boyunca asla unutmayacağımı emin olun. Bugün de gelip sağlık haberlerinizi sorabilirdim ancak babamın yanına dönmeyi düşünüyorum. Elveda Margret'cim.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 Sabahsızlıkla beklenen yanıtlar hep insan evinde bulunmadığı zamanlarda gelir. Yemek yemek bahanesiyle evden çıktım. Her zaman yapmaya alışkın olduğum gibi caddenin köşesindeki soy lokantasında yemeğimi yiyecek yerde Ponseroy'la gitmeyi ve Antin caddesinden geçmeyi yeğledim. Uzaktan bir kadın karaltısı seçince her seferinde bana bir yanıt getiren Nani'nin geldiğini sanıyordum.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 Karşılaşma öyle ani oldu ki sorardım. Heyecanımı gördüğümü bilmem ama ben o kadar heyecanlıydım ki yalnızca arabasını gördüm, başka hiçbir şey fark etmedim. Şanzelize'deki gezintimi sürdürmedim. Tiyatroların afişlerine baktım çünkü onu görebilmek için hala bir şansım vardı. Paleruel'de bir oyunun ilk gösterisi vardı. Hiç kuskusuz Marguerite onu seyredecekti.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 Çünkü gayet iyi bilirsiniz ki günah çıkarmalar tanıksız yapılmamalıdır. Bir düz yazı halindeki bilmeceye benzer şeyi katladım, Joseph'la gönderdim. Uşak mektubu bizzat Margreta vermiş, o da daha sonra yanıt vereceğini söylemiş. Yalnızca yemek için kısa bir süre evden çıktım, akşamın saat on birinde hala yanıt alamamıştım.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 200 bin franklık bir gelirim olsaydı da sizin metresiniz olsaydım, sizden başka bir aşığım bulunsaydı, sizi neden aldattığını sormaya hakkınız olurdu. Ama ben yalnızca Mademoiselle Margaret Gotier'im. 40 bin frank borcum var, bir kuruşlukta servetim yok. Yılda 100 bin frank harcıyorum, bu durumda sorunuz boş. Benim karşılığımda yararsız hale geliyor. Başımı Margaret'ın dizlerine dayayarak, çok doğru dedim.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 ''Ne kadar çabuk razı olursanız yemeğimizi o kadar erken yeriz.'' Margaret, ''Hadi gidelim.'' dedi. ''Benim arabaya üçümüzde sığarız.'' Sonra bana dönerek, işte diye ekledi. Nanin yatmıştır. Anahtarımı alın da kapıyı açarsınız. Bir daha da yitirmemeye gayret edin.'' Margaret'ı boğarcısına kucaklayıp öptüm. Bu sırada içeri giren cozuf halinden hoşnut bir adam havasıyla bana, ''Efendim bavullarınız hazır.'' dedi. ''Tümü mü?'' ''Evet efendim.''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 Gidip onu alıyordum yemek yiyorduk, tiyatroya gidiyorduk çoğu zaman tiyatrodan sonra da kendimize bir ziyafet çekiyorduk böylece bir gecede 4-5 altın harcıyordum bu da ayda 2500 ya da 3000 frankı tutuyordu benim yılım 3 buçuk aya inmiş oluyordu ya borçlanmak ya da Margaret’ten ayrılmak zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyordu oysa ben bu sonucu olasılık dışında her şeyi kabul etmeye hazırdım.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 ''Yitirdiğiniz, Armand'ın asla size veremeyeceği durumu bir düşünün. Armand sizi bütün ruhuyla seviyor ama bütün gereksinimlerinizi karşılamaya kadar bir serveti yok. Bir gün mutlaka ayrılmanız gerekecek. O zaman da iş işten geçmiş olacak. Çok geç kalacaksınız. Artık sizin için hiçbir şey yapmak istemeyecek. Armand'la konuşmamı ister misiniz?'' Margaret düşünür gibi duruyordu çünkü hemen karşılık vermedi.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 Ah, evet, seni seviyorum Armuncığım, sevebileceğim hiç ummadığım derecede seni seviyorum. Mutlu olacağız, sakin sakin yaşayacağız, şimdi utançtan yüzümü kızartan o sonsuza dek veda edeceğim. Geçmişi hiç yüzüme vurmayacaksın değil mi? Gözyaşları, hıçkırıklar sesimi boğuyordu. Margaret'a bağrıma basarak karşılık verebildim ancak. Margaret, Prudence'a dönerek son derece heyecanlı bir sesle,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 Dük'ün eski ziyaretlerine başlamasını isterken evin yükünü gene onun omuzlarına verdirmek istediğini sanmasından ürküyordum. Her şeyden fazla da bana olan aşkının onu sürükleyebileceği bütün sonuçlarda yaşamının sorumluluğunu yapsayabileceğini sanmasından korkuyordum. En sonunda hiç karşılık almayan Dük mektup yazmaktan vazgeçti, Margaret'la ben de gelecekte hiç ilgilenmeden birlikte yaşamayı sürdürdük.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 ...bana sizi sevdiğini dünyada hiçbir şey için aldatmayacağını söyledi. Bütün bunlar çok güzel, çok romantik ama... ...ne yazık ki alacaklıların alacağı bu parayla ödenmiyor. Artık bugün kurtulması hiç olanak ve olasılık yok. Ya da ineliyorum, eline en azından bir 30 bin frank geçsin. Dediğin gibi olsun, o parayı ben veririm. O kadar parayı ödünç alacaksınız? Elbette.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 Bütün bu bildiklerimi ben bilmiş olsaydım her neyse siz Marguerite hiçbir şey söylemeyin onu Paris'e geri getirin. Beş 6 ay onunla baş başa yaşadınız. Bu pekala kabul edilebilir gözlüm. Sizden bütün istenen işte bu. 15 güne kalmadan N. nokta nokta kontunu alır, bu kış idareli yaşar, para biriktirir. Gelecek yazda yeniden aynı yaşamı sürersiniz. Herkes böyle davranıyor dostum. Nefretle yüz ettiğim bu öğütten Prudence pek hoşnut görünüyordu. Böyle davranmama yalnızca gururumla aşkım engel olmakla kalmıyordu. Margaret'in içinde olduğu bu durumda bölüşmeyi kabul etmektense ölmeyi yeğleyeceğine kesin olarak emindim. Prudence'a, ''Bu kadar şaka yeter.'' dedim. Sonuç olarak Margaret'in kaç paraya gereksinimi var? Size söyledim ya, otuz bin frank kadar bir şey. Bu para ne zamana kadar sağlanmalı?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 Çünkü o zaman benden gelen her şeyi kabul edeceksin ki bu da onurlu bir erkeğin yapamayacağı bir şeydir. Oysa şimdi senin sekiz bin franklık bir gelirim var. Onunla da pekala geçinebiliriz. Elimdekilerin fazlasını satarım. Yalnızca bu satışla yılda 2 bin franklık bir gelir elde ederim. Küçücük sevimli bir apartman kiralarız. Yalnız ikimiz otururuz orada. Yazlarda da sayfaya gideriz.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 Bu gelir, ömrümde hiç görmediğim bir evin 60 bin franga ipotek edilmiş olmasından geliyordu. Benim bütün bildiğim, ailemizin pek eski bir dostu olan babamın noteri, üç ayda bir bana 750 frank veriyordu, benden de bir matbuz alıyordu. Apartman aramak için Margot'la birlikte Paris'e indiğimiz gün hemen o notere gittim. Bu gelirin başka bir kimseye devredilmesi için ne yapmam gerektiğini sordu. Adamcağız iflas ettiğini sandı ve bu kararın nedenini sordu. Ergeç kimin lehine bu vazgeçmede bulunduğumu söylemem gerektiğine göre ona hemen gerçeği anlatmayı uygun buldu. Adamcaz noterimiz ve aile dostu durumunun kendisine verdiği hakka dayanarak yapabileceği karşı çıkmaların hiçbirini yapmadı. İşleri gerektiği en iyi biçimde yoluna koymayı üzerine alacağını söyledi.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 Paris'e gelince gidip Margaret'u görmesini rica etmek için hemen Prudence'ın evine koştum. Konuşkanlığı ve neşesiyle onu oyalayacağını umuyordum. Haber vermeden içeri girdim. Prudence'ı tuvalet masasının başında buldum. Kaygılı bir halle bana, ''Aa'' dedi, Margaret de sizinle birlikte mi?'' ''Hayır, sağlığı nasıl?'' ''Rahatsız, gelmeyecek mi?'' ''Gelecek miydi?'' Bayan Duvernay e kızardı, belirli bir sıkıntıyla karşılık verdi. Canım, madem ki siz Paris'e gelmişsiniz, o da gelecek mi diye soruyorum. Hayır. Proudunce'un yüzüne baktım, hemen gözlerini indirdi, yüzünün ifadesinden ziyaretimin uzamasından korktuğunu okur gibi oldu. Hatta Proudunce'cığım yapacak bir işiniz yoksa bu akşam Margaret'ı görmeye gitmenizi rica etmeye gelmiştim.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 Ama oraya gider gitmez Prudence'u görmüştüm. Margaret'a mektup yazdığını düşündürecek hiçbir şey söylememişti bana. Birdenbire Margaret'ın hasta olduğunu söyleyince... ...Bayan Duyerno'nun şu soruyu sorduğunu anımsayıverdim. Bugün gelmeyecek mi yoksa? Prudence'un sıkıntılı, telaşlı halini de anımsıyordum. Bir buluşma kararını ele verir gibi görünen bu tümcü üzerine yüzüne baktığında... ...Prudence tam bir şaşkınlık içindeydi.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 Bütün bu sözleri hangi tonla söylemeye çalıştığımı tahmin edersiniz. Alnımdan terler akıyordu. Sizi çok severdi canım, hala da seviyor. Kanıt istiyorsunuz. İşte buyurun, bugün sizinle karşılaştıktan sonra bu olayı anlatmak için bana koşmuş. Geldiğinde her yanı titr titriyordu. Neredeyse bayılacaktı. Eee, ne dedi size? Bana mutlaka sizi görmeye gelir dedi ve onu bağışlamanızı rica etmemi istedi.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 Danstan sonra şahane omuzlarını, göz kamaştırıcı göğsünün yarısını konukların bakışları altına seren evin hanımını selamlamaya gittim. Bu kız güzeldi, hatta endan bakımından Margaret'ten güzeldi. Ben Olimpi ile konuşurken Beriki'nin ona fırlattığı bakışlardan bunu daha iyi anladım. Bu kadının aşı olacak erkek ne kontu kontu kadar gurur duyabilirdi. Margaret'ın andı yandırdığı tutkuya eş bir tutku esinlendirecek kadar da güzeldi. O dönemde onun birinin aşığı yoktu. Onu ele geçirmek işte zor olmayacaktı. Dikkatini çekmek için yeteri kadar altın göstermek gerekti. Kararımı verdim. O kadın metresim olacaktı. Onun dili dans ederek aday rolüme başladım. Yarım saat sonra bir ölü gibi sapsarı kesilen Margaret, körkünü giydi ve balodan ayrıldı.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 Olimpiyacığım, herhangi bir kimseyi size gönderip, şimdi ileri sürdüğüm koşullarla şu üç altını önerseydim kesinlikle kabul ederdiniz. Sizinle doğrudan doğruya kendim görüşmeyi eyledim. Beni iten nedenleri araştırmadan kabul edin. Çok güzel olduğunuzu, size aşık olmamda şaşılacak hiçbir şey bulunmadığını düşünün. Margaret de onun gibi bir kibar fahişeydi ama söylediklerini onu ilk gördüğümde söylemeye dünyada cesaret edemezdim. Çünkü Margaret'u seviyorum, çünkü onda şu öbür yaratıkta bulunmayan içgüdülerin varlığını sezmiştim ve o pazarlığı yaptığım sırada anlaşmayı yapacağım kadın ve tüm güzelliğine karşın beni iğrendiriyordu. Elbette en sonunda kabul etti. Öğle saatinde onun aşığı olarak evinden çıktım.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 Yeni metresime bir araba, çeşitli elmaslar verdim, kumar oynadı. Kısacası, Olympe gibi bir kadına aşık olan, bir erkeğin yapabileceği her türlü çılgınlığı yaptım, yeni tutkunun gürültüsü çabucak çevreye de yayıldı. Prudence bile aldandı ve en sonunda Margaret'u bütün un unuttuğunu sandı.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 Sonra da Furdunus bana elini uzatırken şunları ekledi. Onu görmeye gelin, ziyaretiniz de çok sevinir. Ne nokta nokta kontuna rastlamaya hiç niyetim yok. Ne nokta nokta kondu, onun elinde hiç kalmaz ki. Adama asla katlanamıyor. Margaret mutlaka beni görmek istiyorsa, nerede oturduğumu biliyor. Kendi gelsin ama ben dünyada Antin Caddesi'ne adım atmam. Peki onu iyi karşılar mısınız? Elbette.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 Bereket versin ki bekleme odası loştu da yüz çizgilerimin kötülüğü pek belli olmuyordu. Margot içeri girdi, baştan ayağa karalar giyinmişti, yüzünü de bir peçeyle örtmüştü. Daldenin altından yüzünü hayal meyal tanıyabildim. Salona geçti ve peçesini açtı, suratı mermer gibi soluktu. ''İşte geldim marmunt'' dedi, ''Beni görmek istemişsiniz.''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 Ertesi günü ne büyük bir heyecan içinde geçirdiğimi size anlatmakta hiç yarar yok. Saat altı buçukta bir uşak bir zarf getirdi, içinde benim mektupla 500 yüz franklık banknot vardı. Başka bir tek sözcük bile yoktu. Adama, bunları size kim verdi diye sordum. Oda hizmetçisiyle birlikte Bolog'un posta arabasına binen bir hanım, araba uzaklaştıktan sonra bunu size getirmemi de sıkı sıkı tembih etti.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 Ama dostum ben işte bunları hissediyordum ve bu yepyeni duygular sizinle geçen mutlu günlerin verdiği öğütleri susturuyordu. Göz yaşlarımı silerek babanıza, peki efendim dedim, oğlunuzu sevdiğime inanıyor musunuz? Bay Duval bana, evet dedi. Çıkarsız bir aşkla mı? Evet. Bu aşkı yaşamımın umudu, düşü ve başlanması haline getirdiğine inanıyor musunuz? Kesinlikle.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 Tanrı'nın sevap defterinize yazacağı bir işe girişiyorsunuz ama oğlumu pek kandıramayacağınızdan korkuyorum. Oğul siz hiç merak etmeyin efendim, benden nefret edecek. Aramızda hem ikimizin de aşamayacağı bir engel bulunmalıydı. Prudun ise ney nokta nokta kontunun önerilerini kabul ettiğini, akşam yemeğini onunla ve kontla birlikte yiyeceğini kendisine bildirmesini yazdım.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 Armand'ı sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. Benim de elimi sevgiyle sıktı. Defterdar da babalık duygusunun öbür duygulara egemen olduğunu hemen fark ettim. Blans adındaki kızın da bakışın o saydamlığı, ağzın o huzuru vardı. Bunlar ruhun yalnızca kutsal düşüncelerle dolu olduğunu, dudaklarında yalnız dindar sözler söylediğini kanıtlıyordu.